Kadın kadındır ya! Alo Tayman! Alo tavman, Duyuyor musun beni? Kafamı bozuyorsun ha! Geliyorum ha! Geldiğim zaman sen biliyorsun ne olacağını! Seni ben nasıl indiriyorsun, nasıl bindiriyorsun? Ben sana gösteririm onu ha! Sen daha görmemişsin! Konuştuğun kelime kulağın duysun! Peşindeyim ha! <gülüyor> ben gerçekten diyorum ha! Seni yakalarsam ben seni mahvedeceğim ha! <gülüyor> Adama bak ya Allah! Im. Yere gel ve daha Hicdan'ın gülmagı geliyor bu işe ya Valla billahi sana akla beyni duruyor ya